Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ala eşrefil enbiyai vel murselin Nebiyyina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Ve men bi ihsanin ila Amma ba'd Kardeşlerim Geçen hafta Salâtul Usul dersimizde ikinci mukaddime diye isimlendirdiğimiz bölümü okumuştuk, tercüme etmiştik ee, ve bu ikinci mukaddime'de Müellif Rahmetullahi aleyh üç mesele zikretti. O üç mesele'nin ilkini, birincisini ele almış şerh etmiş, izah etmiştik şimdi devam edeceğiz ve ikinci meseleyi inşallah şerh edeceğiz üçüncü meseleye geçmeyeceğiz biraz rahatsız olduğum için e, belki dersi kısa bitireceğiz inşallah sadece ikinci meseleyi şerh edeceğiz üçüncü mesele haftaya kalacak geçen hafta zaten tercümesini yapmıştık kardeşlerimizden bazısından bazı kardeşlerimizden de bu tercümeyi dinlemiştik şimdi bize tercümeyi kim yapabilir kim yapmak istiyor başka Murat yapsın yok ee, hepsini yap yani iki, ikinci mukaddi İ'lem rahimekallah'tan itibaren <gülüyor> ben bir daha yapardım da boğazım çok ağrıyor İ'lem bil ki rahimekallah Allah sana rahmet etsin ennehu yecbu ala kulli muslimin ve muslimetin her müslüman erkek ve kadının üzerine vaciptir تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهن şu üç meseleyi öğrenmek ve onlarla amel etmek. El birincisi en Allah khalaqana Allah bizi yarattı ve bizi ve bizi rızıklandırdı. Wa lam ve bizi başıboş terk edip bırakmadı. Bel bilakis arsala ileyna bize bir rasul gönderdi. Femen itaa'uhu dakhala'l cenne. Her kim ona itaat ederse cennete girer. Fe men ve men Her kim ona isyan ederse cehenneme girer. Ve'd delilu teala, taala bunun delili yüce Allah'ın şu buyruğudur. İnne ersalna ileykum rasulen muhakkak kibis size bir rasul gönderdik. Şahiden aleykum üzerinize bir şahit olarak Kema tıpkı erselna ila firavna rasula tıpkı firavna'ya bir Rasul gönderdiğimiz gibi fa asa rasula firavun o isyan etti fa biz de onu korkunç bir yakalayış ile yakaladık. El saniye ikincisi enallah la yerda Allah razı olmaz en yuşrake ma'hu ehadun kendisine hiçbir kimsenin ortak koşulmasından fi ibadetihi ibadeti hususunda la malakun muqarrabun isterse yakınlaştırılmış bir melek olsun vala nebiyyun mursal isterse resul bir nebi olsun ve delilu kavluhu teala bunun delili yüce Allah'ın şu buyruğudur ve ennesacidatillahi Mescidler Allah'a aittir fe la tedu ma'allahi ehada o halde onunla beraber hiç kimseye dua etme. El-Thalithu, üçüncüsü El-Thalithetu, en -el üçüncüsü Enne -el men ata'ar rasule ve Allah Rasule itaat eden ve Allah'ı tevhid eden kimseye la yecuzu lehu onun için caiz olmaz. Muvâlatun dostluk yapması Menhaddallaha <manyolun> ve resuluhu Allah'a ve رسولüne düşmanlık eden kimseye velau kanu islasu velau olsun akraba qareeb en yakın akrabası o delilu kavluhu te'ala, bunun delili yüce Allah'ın şu buyruğudur la tecidu kavmen yu'minun billahi ve'l-yevmil ahir <gülüyor> Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir topluluğu bulamazsın Yuvaddûne, mevettet ederken, sevgi beslerken, men haddallaha ve rasûlehu, Allah'a ve rasûlüne düşmanlık eden kimseye. Ve kanu isterse onlar olsun, âbâ'ahum, isterse babaları olsun, ev evnâ'ahum, isterse oğulları olsun, ev ikhvânehum, isterse kardeşleri olsun, ev aşiretehum, isterse aşiretleri olsun. Ulaika işte onlardır. Ketebe fi kulubihimul iman. Allah'ın kalplerine imanı yazdığı yazdığı kimseler. Ve ayyadahum bi ruhim minhu. Onları kendinden bir ruh ile desteklemiştir. Ve yudkhiluhum cennatin tecrî min tahtiha'l enhar. Onları zemininden ırmaklar akan cennetlere girdirir. Halidîn fiha. Orada ebedi kalıcılar olarak radıyallahu anhum Allah onlardan razı olmuştur varadu an onlar da Allah'tan razı olmuştur ulaike hizbullah işte onlardır Allah'ın hizbi ele dikkat edin inne hizballahi humul muflihun felaha erenler muhakkak ki Allah'ın hizbi felaha erenlerin ta kendileridir evet bir kişi daha okusun Burhan, Burhan okusun. İ'lem, bil ki rahimekallahu, Allah sana rahmet etsin. Ennehu yezbu ala kulli muslimin ve muslimetun. Her erkek ve kadın üzerine gereklidir. Teallumu, hazehil mesaili salat. Şu üç meseleyi öğrenmesi. Ve amelu bihinne. Ve bunlarla amel etmesi. Buraların hepsini şerh etmiştik. Hel-u'la birincisi en Allah'e khalikan'a Allah bizi yarattı varazikan'a ve bize rızık verdi valam yetrukna hemelen ve bizi başıboş bırakmadı bel bilekiz ersele ileyn'a rasulen bize bir resul gönderdi hemen etaahu de khalen cenne kim ona itade ederse cennete girer hemen asahu de khalen nar kim ona asi olursa cehenneme girer. Ve delilu kavluhu teala. Bunun delili yüce Allah'ın şu buyruğudur. İnna elselna ileykum rasulen. Biz makka size biz resul gönderdik. Şahiden aleykum. Üzerinize şahit olarak. Öyle dursun. Kema tıpkı ersalna ila firavna rasulen. Firavna resul gönderdiğimiz gibi. Ve asa asi oldu firavna resul Resul'e asiy oldu ve <gülüyor> ve onu yakaladık ex <gülüyor> şiddetli bir yakalayış ile <gülüyor> esanietu ikincisi en allahu la Muhakkak ki Allah razı olmaz ey yushrike neahu ahdan de ibadetinde kendisine ortak koşulmasından la melekun mukarrebun isterse yakınlaştırılmış bir melek olsun ولا نبيون مرسلون isterse gönderilmiş bir nebi olsun. Ve delilü kavluhu taala. Bunun delili yüce şu buyruğudur. O ennel mesacidi delillahi Mescitler muhakkak ki Allah'ındır. Fe o halde ted'u ma'allahi ahada. Allah ile birlikte hiç kimseye dua etmeyi Yeter. Evet, müellifimiz rahmetullahi aleyh diyor ki a'thaniyetu Geçen dersi şöyle kısaca hatırlayalım. Demişti ki müellifimiz şu üç meseleyi öğrenmek ve onlarla amel etmek her Müslüman kadın ve erkek üzerine vaciptir. Bu meselelerin birincisi neyle ilişkiliydi? Rububiyet tevhidi ile ilgiliydi. Rububiyet tevhidini gereği gerek gerekleriyle birlikte müellif rahimahullah oldukça özlü bir şekilde ifade etmişti. Ve ahirete dair de işarette bulunmuştu. İkinci esas, yani her Müslümanın öğrenmesi ve gereğin cami etmesi gereken ikinci esas, uluhiye tevhidi hakkında. Müellifimiz rahimehullah bunu ifade etmek üzere diyor ki, اَثَّانِيَّتُ ikincisi." Allah'a Allah La yarda. Razı değildir, razı olmaz Razı olmaz, kabul etmez Ennallâhe La layarda Allah razı, gelmez Razı olmaz En yushraka ma ma'hu Ehadun Hiç kimsenin kendisine Ortak tutulmasına Hiç kimsenin kendisine Ortak koşulmasına Hangi hususta? Fi ibadetihi ibadeti hususunda. İşte bu uluhiye tevhididir kardeşlerim. Buna uluhiye tevhidi denilir. Bunun diğer adı da ibadet tevhididir. Yani ibadeti Allah'a has kılmak, ibadeti Allah'a halis kılmak, Allah subhanahu ve ta'ala'ya hiç kimseyi ortak koşmamak. ibadeti yalnız sırf Sadece Allah subhanahu ve Taala'ya yöneltmek Bütün peygamberlerin Gelme amacı budur Bütün kitapların indirilme amacı budur İnsanların yaratılma amacı Cinlerin yaratılma amacı gayesi budur Cennet ve cehennem Bunun için kurulmuştur Dinin özü ve ruhu Budur cihat Bu tevhid için teşri buyurulmuştur İbadet tevhidi yaradıyla uluhiyet tevhidi ya da ilahiyye tevhidi yüce Allah subhanahu ve teala'yı ilahlıkta yani ibadet edilmeye hak sahibi olmasında birlemek, tevhid etmek müellif rahimahullah bunu ifade etmek üzere ne diyor yüce Allah ibadeti hususunda başka birisinin kendisine şirk koşulmasına yani ibadet tevhidinin ihlal edilmesine çiğnenmesine asla razı olmaz. İbadet tek başına Allah azze ve celle'nin hakkıdır. Rabbimiz azze ve celle'nin en özel ismi olan Allah Allah isminin manası da budur. En başta biz müellifin sözlerini şerh ederken besmelenin şerhi saadetinde Allah ismini şerh etmiştik ve bunun mabud anlamına geldiğini söylemiştik. Allah ma'bud demektir. Allah isminin anlamı da budur. İbadete layık olan. Yüce Allah Subhanahu ve teala bütün peygamberlerini bunun için göndermiştir. Birinci meselede geçen dersimizde işlediğimiz rububiyet tevhidi zaten kulların fıtratlarına yerleştirilmiş bir husustur kardeşlerim. Rububiyet tevhidi tarih boyunca inkar edilmemiş Reddedilmemiş, insanlardan çok az kimsenin inkar ettiği, çok az kimsenin reddettiği bir tevhid türüdür. Tevhidin aslı ve özü, zaten fıtratlarda yerleştirilmiş olan rububiyet tevhidi üzerine bina edilen uluhiye tevhididir, ibadet tevhididir. Yani Halik kim ise, Malik, Malik kim ise, Rezzak kim ise, bizi kim yarattı, kim rızıklandırıyor bunu sıcak suyla değiştirir misiniz yani Rezzak kim ise Halik kim ise Malik kim ise kim yarattıysa bizi ibadete duaya diğer bütün ibadet çeşitlerine müellifimiz rahimahullah bunu kitabının içerisinde tek tek ibadet çeşitlerinin en büyüklerini en esaslı olanlarını ibadetin özü mesabesinde olan bazı türlerini delilleriyle birlikte zikredecek İşte bu ibadet çeşitlerinin tümüne tek başına layık olan Allah'tır. yüce Allah Subhanahu ve Teala bütün peygamberlerin bu davetiyle geldiğini beyan ediyor ve buyuruyor ki vallakat va'sna fi kulli ummetin rasula biz muhakkak ki andolsun ki her ümmete Bismillah. Biz وَلَقَدْ بَعَثْنَا ف۪ي كُلِّ اُمَّةٍ Biz her ümmete Rasulen bir Resul gönderdik. Ne diye? اَنِعْبُدُ Allah'a ibadet edin demeleri, emretmeleri, bu çağrıyı dillendirmeleri için. Ve bunun tamamlayıcısı olarak, but tağut, ve tağuttan uzak durun demeleri için. Kardeşlerim, tağut kelimesinin, biliyorsunuz, pek çok anlama delaleti var. Tıpkı Kur'an-ı Kerim'deki hayır kelimesi gibi, Fitne kelimesi gibi. Ama bu ayette hususen tağut kelimesinin delaleti Allah'a yani manası anlamı Allah'a ibadet emrinin mukabili olarak geldiği için Yüce Allah'tan başka ibadet edilen putlardır. Bunlar melekleri sembolize eden putlar, taşlar olabilir. Peygamberleri sembolize eden veya salihleri, velileri sembolize eden taşlar olabilir veya bunların dışında da olabilir. Yani ibadetin kendilerine yöneltildiği, ma'bud edilen, ibadet edilen, ilah edinilen kimseler. Yüce Allah subhanehu ve teala bütün peygamberlerin bu amaçla geldiğini ve her ümmete de bu çağrıyı duyuran, buna davet eden bir peygamber geldiğini haber veriyor. Evet, Yüce Allah ibadeti hususunda kendisine şirk koşulmasına asla razı değildir. Şeyh Rahimahullah burada ibadeti dedi. Kendisine ibadet hususunda. Yani ibadette şirk koşulmasına razı değil, diğer şirk türlerinden de razı değildir diyebilir bir kimse. Rububiyette şirk, isim ve sıfatlarda şirk, şirk uluhiyetteki şirkten ibaret değildir diyebilir. Ve şu soruyu sorabilir. Neden şeyh rahimehullah şirki burada ibadetle kayıtladı? Neden mutlak olarak bırakmadı? Neden demedi ki Allah kendisine şirk koşulmasından asla razı değildir? Bilakis bir kayıt getirdi ve fi ibadetihi dedi diye sorabilir. Buna cevaben deriz ki şeyh rahimehullah'ın getirdiği bu kayıt şirkin kapsamını daraltmaz, şirkin kapsamını küçültmez, kısır hale getirmez. Çünkü kardeşlerim, ibadet, kalbin itikadı, dilin ikrarı ve azaların amelidir. Sizin rububiyet tevhidinde şirk dediğiniz husus, isim ve sıfat tevhidinde şirk dediğiniz husus da, kalbin itikad ile Allah'tan başkasına ibadet etmesidir. Dolayısıyla, Fi ibadetihi denilince yani ibadette şirk koşmaya, rububiyet tevhidinde şirk koşma da dahildir. Kişi rububiyet tevhidinde nasıl şirk koşar? Rububiyet özelliklerinden herhangi birinde Yüce Allah Azze ve Celle'ye başkasını ortak görmekle, rububiyet özelliklerini Allah Azze ve Celle'den başka birisine vermekle. Bu da neyle olur? İtikatlı olur değil mi? Peki itikat nedir? ibadettir değil mi? Dolayısıyla kişi kalbiyle de itikad ederek ibadet etmiş olur. Kişi kalbiyle itikad ederek ibadet ettiğine göre ve isim ve sıfatlar da aynı. Rububiyet tevhidinde vuku'a gelen şirk de isim ve sıfatlardaki şirk de ibadette şirktir. Dolayısıyla bu anlamı daraltan bir şey değil. İkinci bir husus şirk kardeşlerim Geçmiş ümmetlerde insanlık tarihinde rububiyet hususunda vuku bulmamıştır. Şirkin vuku bulduğu alan ibadettir, uluhiyettir. Bütün peygamberlerin kendisine davet ettiği şey de uluhiyet tevhididir, ibadet tevhididir. Şirk denilince ilk olarak akla gelen Yüce Allah'tan başkasına ibadeti yöneltmektir. Biz şeyhin diğer pek çok risalesinde bu şekilde tanım görürüz. Şirkin tanımı kardeşlerim mutlak olarak söz konusu ettiğimiz zaman şirk yüce Allah'a hakkı olan bir şeyde sadece Allah'ın hakkı olan bir şeyde başkasını Allah'a denk tutmaktır. Şirkin tanımı genel tanımı ve şirk çeşitlerinin tümünü içine alan tanım budur. Ya da Allah'a has olan bir şeyde. İki tanım da alimlerden varid olmuştur. Allah'ın hakkı olan bir şeyde başkasını ona denk tutmak, eşit tutmak, benzer tutmak ya da Allah'a has olan bir şeyde başkasını Allah'a denk tutmak, eşit tutmak, benzer tutmak bu şirkin tanımıdır. Ama biz müellif Şeyhül İslam Muhammed rahmetullahi aleyhi birçok kitabında şirki tanımlarken bil ki şirk Allah'tan başkasına ibadet etmektir gibi kolay bir şekilde tanımladığını görüyoruz. Bazı kimseler bu tanımın burada olduğu gibi demin arz ettiğimiz gibi kısır olduğu zannına düşebilir. Biraz önce bizim yaptığımız tavzi açıklama bu tanımın kısır olmadığını bilakis kapsamlı olduğunu ortaya koyuyor. Ayrıca şeyhin böyle zikretmesindeki ikinci bir hikmet de, Şirkin çoğunlukla ezici, kahir ekseriyetle vuku bulduğu alana işaret etmektir. O alanda uluhiyyedir, ibadettir. Yani şirk çoğunlukla ibadet hakkında, uluhiyye hakkında vuku bulur. Hatta şirk tarih boyunca hep uluhiyet ve ibadet hakkında vuku bulmuştur. Rububiyetteki şirk oldukça şazdır. Zikredilmeye değer bir şirk değildir tarihte şaz küçük topluluklar az topluluklar arasında yahut fertler arasında vuku bulmuş bir şeydir yüce Allah Subhanahu ve teala şirke razı değil bunu Kur'an-ı Kerim'de sayısız ayette beyan ediyor Rabbimiz azze ve celle buyuruyor inna allaha la yagfiru en yüşreke bi bu onun razı olmadığının delilidir şüphesiz ki Allah kendisine şirk koşulmasını asla mağfiret etmez bundan başkasını mağfiret eder limen yaşar dilediği kimse için bundan başkasını mağfiret eder yani diğer günahlar için Yüce Allah Azza ve Celle'nin mağfiret etmeyi dilemesi mümkündür evet mağfiret etmeyi dileyebilir yahut azap etmeyi dileyebilir fakat o günah için azaba çarptırılsa dahi Muhallet finnar yani ebedi cehennemlik olmayacaktır. Ama şirk öyle mi? Hayır. Şirk için Allah mağfireti asla dilemeyecektir. Bir kişi şirk koştuysa o asla mağfiret edilmeyecektir. Yüce Allah Azze ve Celle başka ayette buyuruyor. وَلَقَدْ اُوهِيَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذ۪ينَ مِنْ Biz sana da vahyettik senden önceki Resullere de yani ne kadar peygamber resul geldiyse hepsine bu vahiy edildi. <sölde> ve la kad uhiye ileyke ve ilallezine min qabliken le <eşrekte> şirk koşarsan le yahbatanna amaluka amelin boşa gider ve <sölde> latakunenne minel hasirin ve sen hüsrana uğrayanlardan yani kesin bir şekilde kaybedenlerden olursun. Bunların tamamı Allah'ın şirkten razı olmadığına, Allah'ın şirki asla mağfiret etmeyeceğine, şirk sahibinin ebedi cehennemlik olduğuna ve Allah'ın ona cenneti haram kıldığına birer delildir. Zaten bu bütün Müslümanlar arasında bilinen, kabul edilen, ikrar edilen bir şeydir. Fakat bugün Müslümanlar arasında bilinmeyen şey şirkin ne olduğu. Müslümanlar şirkin affedilmeyeceği hususunda herhangi bir ihtilaf içinde miler? Değiller. Müslümanlar şirkin bağışlanmayacağı, şirk sahibinin ebedi cehenneme gideceği hususunda herhangi bir ihtilaf içinde miler? Değiller. Müslümanların bugün kaybettikleri bilmedikleri şey şirkin ne oldu? Evet, evet. Bugün Müslümanlar şirkin ne olduğunu bilmiyorlar. Şirk nedir? Bunu bilmiyorlar. Müslümanlar kardeşlerim öyle cehalet, öyle dalalet çukurlarına düştüler ki pek çoğu itibariyle Allah bizi korusun ve bütün Müslüman kardeşlerimizi bu gafletten, bu cehaletten ve bu dalaletten kurtarsın. Bugün zina denildiği zaman zihinlerde hemen bir tasavvur oluşuyor. Değil mi? Zinayı zihin tasavvur edebiliyor. Hemen yani zinanın resmi akılda çiziliyor. Hırsızlık denildiği zaman bunun tanımı hemen zihinlerde oluşuyor. Zihin hırsızlık suçunu, günahını tasavvur edebiliyor. Adam öldürme yani diğer bütün günahlar. Ne kadar günahı zikretseniz zihin, Müslümanın zihni o günahı biliyor. Tanıyor, ona dair bir tasavvuru var, ona dair bir bilgisi var ve çoğunlukla, çoğunlukla da isabetli bir tasavvur, isabetli bir bilgi, isabetli bir anlayış. Bütün günahları biliyor ama şirk denildiği zaman bir Müslümanla konuşma esnasında şirk deyin ona. Şirke dair Müslümanın zihninde ya bir tasavvur yok yani şirk bilmiyor. Şirk denilince onun zihninde herhangi bir resim, herhangi bir tasavvur, herhangi bir tanım yok. Yahut da buna cehli mürekkep denilir, olması gerekenden farklı olarak bilir. Yani katmerli cehalet, kat kat cehalet. Hakikatinin hilafına bilmek. Bir var bilmemek, bir de var hakikatinin hilafına bilmek. Hakikatinin hilafına bilmek mürekkep cehalettir. Yani katmerli cehalet. Yahut da bu var. Subhanallah ben mesela şahsen tecrübe ettiğim şeylerden birisi şirk hususunda bir yerde konuşuyordum. Birisi konuşmamın akabinde dedi ki hocam dedi şöyle bıyıkları uzatıyorlar dedi. Bu da şirk değil mi dedi. Bu işte. Bugün Müslüman toplumun hali bu. Böyle bıyıkları uzatıyorlar dedi. Bu, bu da şirk değil mi dedi. Ya bu, bu çok uç bir örnek diyeceksiniz. Başka ne var? Başka pek çok şeyler var. Biz birisiyle konuştuk. Dedi ki senin benim de dedi. Biz şirkten örnek veriyoruz. Bak diyoruz şöyle şirk koşuluyor. Böyle şirk koşuluyor vesaire. Konuşuyoruz adamla. Dedi ki senin benim de sabah namazına kalkmamı kalkmayı canımız istemiyor. Bu da şirk dedi. Subhanallah. Müslümanın zihnindeki şirk tasavvuruna bak. Yahut insanların pek çoğu tarafından akıllı sayılan, dinde önder sayılan, dinde imam sayılan kimselerden öyle garip şeyler sudur ediyor ki, diyorlar ki şirk kendi kendine yettiğini zannetmek İnsanlardan bazısı da bu sözü altınla yazılması gerekir şeklinde itikad ediyorlar. Ona o kadar önem veriyorlar. Vav! Wow. Ne söz etti ama? Şirk, insanın kendi kendine yettiğini zannetmesidir. Bak biz hiç bu bakış açısıyla bakmamıştık yahu bu bir ilim değil bu bir hikmet değil bu bir cehalet ve bu bir dalalet seni dalalete sürüklüyor bir kelimenin hakiki asli anlamı işte bu şekilde törpülenir yok edilir ve o kelime Hakiki ve asli anlamından işte bu şekilde uzaklaştırılıp, bu şekilde o kelimenin hakiki anlamı yok edilir. Şirk, kendi kendine yettiğini zannetmektir. Bir başka sufi çıkar, o da der ki, şirk Allah'ın rızasını değil, cenneti istemektir. Allah korkusundan değil, cehennem korkusuyla Allah'a ibadet etmek. İşte bütün bunlar Allah'ın indirdiği kitabın ve Resul'ün davetinin tahrifçileridir kardeşlerim. Bir başkası da gençlerin arasında elden ala dolaşan kitabında şirk kadınları sevmektir, futbol maçına gitmektir, bilmem şunu yapmaktır, futbol ilahlarıdır, maç ilahlarıdır. Moda ilahlarıdır, seks ilahlarıdır, şu ilahlarıdır, bu ilahlarıdır. Bütün bunlar peygamberlerin kendisi için geldiği daveti törpüleme, tahrif etme hareketidir. Bilinçli ya da bilinçsiz. Böylece şirkin hakikati nazarlardan düşecek. Şirk tasavvur edilemez olacak. Bilinemez olacak, anlaşılamaz olacak. Halkın arasındaki yaygın şirk bilgisi ise, şirk Yüce Allah Subhanahu ve Teala'dan başka kainatın yaratıcısı olduğunu kabul etmektir. Deminden beri zikrettiğimiz bu tanımların tümü batıldır. Tümü haktan uzaklaştırdır. Şimdi anladın mı? Şeyh rahimehullah niçin "fi ibadetihi" diye kayıtlıyor? Senin basiretin açılsın diye. Allah'a ibadetinde şirk koşmak. Peygamberlerin kendisiyle savaştığı şirk yüce Allah Subhanahu ve Taala'dan başkasına ibadeti yöneltmektir. Allah Azza ve Celle'den başkasına ibadeti sunmaktır. İşte şirk budur ve Allah bundan razı değildir. Müslümanın da kadınıyla, erkeğiyle, büyüğüyle, küçüğüyle, yaşlısıyla, genciyle bunu öğrenmesi gerekir. Geçen dersimizde birinci meseleyi öğrendik. Bu dersimizde de şunu öğreniyoruz. Yüce Allah Subhanahu ve Taala tek başına ibadete layık olandır. Allah'tan başkasına ibadet etmek şirktir ve Allah şirkten asla razı değildir şirki asla affetmeyecektir. Şirk sahibi ebedi cehennemliktir. Ona yaptığı ibadet ve taatlerin hiçbir faidesi yoktur. Ama biz şirkin hakikatinden, şirkin tanımından öylesine uzaklaşmışız ki. Şimdi bu cümle bazılarına garip gelir. Allah şirk sahiplerinin yaptığı ibadetle ya şirk sahibi ibadet etmez ki gibi gelir değil mi? şimdi biz mesela desek bir kimse şirk koşarsa namazı, hacı, orucu bo boştur adam garip karşılıyor diyor ki şirk koşuyorsa niye namaz, oruç, hac yani veya namaz, oruç, hac olan adam hiç şirk koşar mı? böyle geliyor değil mi? bütün bunlar ümmeti Muhammed'in şirk kelimesinin anlamından ne kadar uzaklaştırıldığının delilidir ne dedik şirkin tanımı hakkında şirk Allah'ın hakkı olan bir şeyde başkasını ona denk tutmak eşit tutmak müellif rahimahullah da burada dedi ki fi ibadetihi ibadetinde Allah'a başkasını şirk koşmak, ortak koşmak. Bu ne surette olur? Allahu Teala'nın kendisini tazim etmemiz için belirlediği biz ileride ibadetin tanımını göreceğiz. Yüce Allah'ın kendisini tazim etmemiz için belirlediği ibadet çeşitlerinden herhangi birisini yüce Allah'tan başkasına yönelterek olur. Bir kişi İbadet olan herhangi bir şeyi yüce Allah'tan başkasına yöneltirse işte bu şirktir. O zaman bize açıkla. İbadet nedir, çeşitleri nelerdir? Bunu kitabın ileriki sayfalarında müellifimiz rahmetullahi aleyh bize açıklayacak. İbadet nedir? Çeşitleri nelerdir? Delilleri nelerdir? Bütün bunları müellif rahmetullahi aleyh kitabın ilerleyen sayfalarında bizi açıklayacak ve biz usul isimli bu mübarek Risale'yi bitirince ibadeti öğrenmiş olacağız. Yüce Allah'a Azza ve Celle'den başkasına ibadetin şirk olduğunu açık seçik delilleriyle görmüş olacağız. En başta şu anda kural kaide öğreniyoruz. Allah ibadet hususunda kendisine birisinin ortak tutulmasına asla razı değildir. Sonra müellif rahmetullahi aleyh Zaten biliyorsunuz şimdi ayet münasebetiyle de onu söyleyeceğiz. Müellifin sözü münasebetiyle de söyleyebiliriz. Nefi ve nehi ve soru siyakında. Nefi ve nehi yakında. Eğer bir kelime nekra olarak gelirse diyor ulema, usul uleması bu onun umum olduğuna delalet eder Şimdi müellif rahimehullah ne dedi? Ehhadun dedi değil mi? Ehhadun. Bu ne olarak gelmiş? Ne olarak gelmiş? Marife olarak gelmemiş. Nekra olarak gelmiş. Başında ne var? La. Değil mi? Ne var? Nefi var. Değil mi? Heh. Şimdi ne ifade eder bu? Umum ifadesi. Yani mana ne olur? Yüce Allah Subhanahu ve teala hiç kimsenin ortak tutulmasına razı değildir. Kendisine ibadet hususunda hiç kimsenin sonra bu nefyi müellif bir kez daha bize tefsir ediyor ve diyor ki La melekun mukarrab Ne ne Mukarrab bir meleğin Vela nebiyyun mursal, Ne de Mürsel Bir yani Resul Bir nebinin Melek Ama her melek mukarrab mi? Değil Mukarrab melekler Yüce Allah subhanahu ve Üstün kıldığı Faziletli kıldığı Arşın etrafındaki melekler Dört büyük melek ve bunun dışındaki bazı isimleri bize bildirilmiş, büyüklükleri anlatılmış, özel vazifelerle vazifelendirilmiş melekler. Mukarrep melekler. Her nebi resul mü? Değil. Ama her resul nebi'dir. Her resul nebidir. Hah. E, müellif diyor ki: "Vela nebiyyun mursal." Ne de resul bir nebi. Yani müellif rahimahullah burada nihai noktaları zikrediyor eğer mukarreb bir melek bile ibadete layık değilse ve Allah mukarreb bir meleğin bile ibadet hususunda kendisine ortak tutulmasına razı değilse eğer mürsel bir nebi bile hatta Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bile ibadete layık değilse ve Allah onun ve diğer rasullerin kendisine ibadet hususunda, kendisine ortak tutulmasına razı değilse. Bunlardan ötesini varın siz düşünün. Yüce Allah Subhanahu ve Taala bunlara bile razı değilse. Bunlara bile kendisiyle birlikte ibadet olunmasını kabul etmiyor ise. Kimin hakkında bunu kabul edebilir? Hiç kimsenin. Bu, muhatabın zihninde, kalbinde, şirk hususundaki nehyin ne kadar kuvvetli olduğunu iyice yerleştirmek içindir kardeşlerim. müellifin bu ifadesi. Yani, Yüce Allah Azze ve Celle tek başına ibadete layıktır. Allah Azze ve Celle'den başka hiç kimse bu hiç kimsenin içerisine bütün varlık alemi, bütün mevcudat dahil ibadete layık değildir. Bütün Resullerin de daveti budur. Bütün peygamberler de buna davet etmiştir. Kavimlerini buna çağırmıştır. Bütün kitaplar da bunun için inmiştir. İşte bu dinin özüdür, Resullerin davetinin özüdür ibadet tevhidi ve tevhidi. Daha sonra müellifimiz diyor ki ve delilu kavlihu taala bunun delili yüce Allah'ın şu buyruğudur. Ve ennel masac li'llah. Mescitler Allah'a aittir. Fela, o halde ehalde dua etmeyin. Yalvarmayın. Dua Felâte du'a iki türlüdür kardeşlerim. Bir ibadet duası, örnek ruku, secde, hac menasıki vesaire. İki istek duası, mesele duası. Kur'an-ı Kerim'de duanın Allah'a ait olduğuna Allah Azze ve Celle'den başkasına dua edilmeyeceğine ilişkin ayetler duanın iki çeşidine de şamildir. Yani Allah tek başına duaya layıktır. İster ibadet duası olsun, ruku secde gibi, namaz gibi ve diğer ibadetler gibi isterse mesele yani istek duası olsun, kulun ihtiyaçlarını Allah Azze ve Celle'ye arz etmesi gibi. Rabbimiz buyuruyor ki fela ted'u o halde yalvarmayın dua etmeyin. Duanın hiçbir çeşidiyle. Sığınma yardım isteme tapınma secde etme ruka, ruku etme medet bekleme el açıp acizane bir şekilde ihtiyaçlarını arz etme ve ihtiyaçlarını isteme talep etme dua dilde talep anlamına gelir. Bütün bunlar fela Yüce Allah buyuruyor Yalvarmayın, yakarmayın Dua etmeyin Maallahi Allah ile Beraber Yani Bazı kimseler Yüce Allah subhanahu ve teala'dan Başkasına dua ediyorlar Ve Allah'tan Başkasına dua etmelerinin Kendilerini şirket koymayacağını, şirke sokmayacağını iddia ediyorlar. Neden? Çünkü diyorlar biz Allah'ı inkar etmedik ki. Biz Allah'ı reddetmedik ki. Onlara verilecek cevap geniş. Onlara öncelikle denilir ki eski müşrikler de tıpkı sizin gibiydiler. Allah'ı inkar etmiyor, Allah'ı reddetmiyor. Allah'a da ibadet ediyordular tıpkı sizin gibi sabah ve akşam Şirk zaten Allah'ı inkar etmek, Allah'ı reddetmek değildir. Şirk Allah Azza ve Celle ile birlikte başkasına da ibadet etmektir. İşte bu ayeti kerime bu hususta gayet vazı. Ve onlara da bir reddiye bu ayeti kerime. Fela tedu o halde yalvarmayın maallahi Allah ile beraber. Sonra umumi bir nefi geliyor. Ne buyuruyor Rabbimiz? Ehada. Hiç kimseye. Tamam Allah ile beraber yalvarmayalım da. Ya şu, ya şu, ya mukarreb melekler, ya nebiler, ya veliler, ya Resul. Ehada. Hiç kimseye, hiç kimseye yalvarmayın. Allah ile beraber hiç kimseye yalvarmayın. Bu ahadanın içine bütün Resuller, bütün melekler, bütün mevcudat dahil. فَلَا تَدْعُوا مَا اللّٰهِ اَحَدَى O halde Allah ile birlikte hiç kimseyi çağırmayın, hiç kimseye yalvarmayın, hiç kimseye yakarmayın, hiç kimseye el açmayın, hiç kimseye tapınmayın. Şimdi Subhanallah. Şimdi bu ayeti kerime bu kadar vazaheten ortadayken nasıl oluyor da insanlardan bir kısmı Allah Subhanahu ve Taala'dan başkasına seslenip yalvarmayı İslam dininden gösteriyorlar? Hatta imandan gösteriyorlar. Hatta takvadan gösteriyorlar. Hatta tevhitten gösteriyorlar. Yani onlar işi öylesine büyütmüşler ki bunun caiz olduğunu ispatlamaya kalkışmaktan ötesine geçmişler. Artık bunun tevhidin, imanın, takvanın, zühdün, ihlasın Allah'a yakın olmanın alameti sayıyorlar. Yüce Allah'tan başkasına sığınmayı yalvarmayı. Allah'ın kitabını tefsir eden uyduruk eserlerle o eserlerin içerisinde Yüce Allah'tan başkasına yalvarmayı öğütlüyorlar. Ve bunu da tevhidin imamı Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme iftira ediyorlar. Sıkıntıya düştüğünüz zaman gidin Kabirdekilerden yardım isteyin diyorlar. Onlara yalvarın, onlara yakarın diyorlar. İşte bu şirktir. Müellif Rahimehullah, Allah ibadet hususunda hiç kimsenin kendisine ortak koşulmasına razı değildir dedikten sonra, Risalesini muhtasar tutmayı esas aldığı için bu ayeti kerimeyi vermiş. Bunun dışında Kur'an-ı Kerim'de duanın Allah'a has kılınmasına dair sayısız ayet-i kerimeler var. Biz inşallah Risalemizin ilerleyen bölümlerinde ibadetin bütün çeşitleriyle bütün türleriyle birlikte bunları açık seçik zikredeceğiz, öğreneceğiz. Şimdi genel bir kural öğrendik. Bazı bu ayet-i kerimenin tercümelerinde ee, şöyle bir ifade zikrediliyor. O ayet kermenin aslında yok. Annel mesaji lillahi mescitler Allah'a aittir. Fela tedu ma Allahi O halde orada diyorlar. Orada değil. Orada diye bir ifade yok burada. Fela tedu ma Allahi Belki yani iki ifadeyi birbiriyle birleştirmek ve bağdaştırmak için böyle bir yola giriyorlar. Mescitler Allah'a aittir. O halde orada başkasına yalvarmayın. Hayır öyle değil ayet-i kerimenin ifadesi. Mescitler Allah'a aittir. O halde Allah ile birlikte hiç kimseye dua edip yalvarmayın. Mescit kardeşlerim bu ayet-i kerimede ya ismi mekan olarak yani ibadethane demektir. İbadethane demek. Burada mescidin zikre bu anlam bu anlam alınırsa zahir ise burada mescidin zikredilmesinden mescidler Allah'ındır denilmesinden maksat nedir? Bütün kainat Allah'ın iken, her yer Allah'ın iken bundan maksat nedir? Hususen ibadete ibadet için ayrılmış, ibadet için has kılınmış mekanlar olduğu içindir. Ve Mescitler zikredilerek ibadet kastedilmiştir. Bir yer, diğer bazı alimler de burada ve enel mesacide buyruğuyla kastedilenin secde organları olduğunu söylemiştir. Bu da e, secde azaları, secde organları yani secde yani ibadet Allah'a aittir anlamına gelir. Her iki anlam da birbiriyle aynıdır. Yani buradaki vurgu özellikle mescitlere has kılınmasının anlamı oraların Allah'a ibadet için ayrılmış olduğundan dolayıdır. Yoksa ne mescitlerde ne de başka bir yerde Allah subhanahu ve ta'ala'ya yalvarıp Allah subhanahu ve ta'ala'dan başkasına yalvarıp yakarmak caiz değildir. Dua etmek, ibadet etmek caiz değildir. Bugün dersimizi burada noktalayacağız. Ben biraz rahatsızım. Ee, zaten e, bu konu kısa geçmiş olmuyoruz. Çünkü bu konu Risalemizin ana konusudur, esas konusudur. Bu, bunun şerhi Risalemizin kendisidir. Yani Selâfetul Usul isimli bu kitabımız, Selâfetul Usul isimli bu kitabımız e, zaten bu ikinci konunun, bir şerhidir, bir açıklamasıdır. Üçüncü konuya da geçmiyorum. Hem biraz rahatsız olduğum için konuştukça rahatsızlığım artıyor. Hem de bu üçüncü konu, muvalat ve muadat konusu biraz daha açıklama istiyor. Biraz daha uzun süre istiyor. İnşallah ona müstakil olarak haftaya dersimizi ona ayıralım. Bazı sorular var bunları haftaya bırakmayalım evet bir kardeşimiz diyor ki malumunuz olduğu üzere açıklamaya gerek duymuyoruz rabıta yapanlar ibadet olarak mı bunu yapıyorlar bu bir şirk midir yoksa bu bir bidat midir diyor bu tarikatlerde kardeşlerim e, rabıtayı emreden Mürşitler, şeyhler, dalalet ve bidat alimleri, dalalet ve bidat şeyhleri, dalalet ve bidat mürşitleri rabıtayı emredenler, her birisi rabıtayı farklı farklı tarif ediyorlar, farklı farklı tanımlıyorlar, farklı farklı anlatıyorlar. Hakikati itibariyle rabıta şeyhin haliyle güya, yani tasdik makamında söylemiyoruz. Güya şeyhin haliyle hallenmek için şeyhin özelliklerini ve sıfatlarını iktibas edebilmek için şeyhin salahını şeyhin takvasını şeyhin zühdünü, şeyhin manevi hallerini iktisap edebilmek yani kazanabilmek için e, onun yanında olmadığı vakitlerde müridin şeyhin suretini tahayyül etmesidir bu uydurulmuş bidat ve dalalet olan bir yöntemdir derler ki şeyhin manevi hallerinden müridin istifade edebilmesi için ya sürekli yanında bulunması onun sohbetinde onun yanında bulunup ondan istifade etmesi gerekir ta ki onun halini iktisap edebilsin yahut yanında bulunamıyorsa Uzaktayken onun suretini tahayyül etmesi gerekir derler. Bu, bu şekliyle bidattır, dalalettir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin eğitim ve öğretim metotlarından değildir. Ve isabetli de değildir, doğru da değildir, sahih de değildir. Fakat bu rabıtanın içerisine bazen şunu sokuyorlar, İşte bu surette, Demin anlattığımız surette olursa sadece o şekliyle bir bidat olur, bir dalalet olur, bir eğitim, öğretim faaliyeti olarak bir bidattır, dalalettir. Fakat bu rabıtanın içerisinde şeyh müridine şunu söylüyorsa, beni düşün, beni tahayyül et ve benden yardım iste, benden medet bekle, beni yardıma çağır, bana sığın. Seni cennete götürmem için, seni şeytandan korumam için, şeytanın vesveselerini senin kalbinden def etmem için bana sığın. Eğer bu surette ise kahir ekseriyetle bu surettedir. Evet bu şirktir. Onu şirk yapan şey, rabıta esnasında şeytandan korunmak için şeyha sığınmaktır. Rabıta esnasında manevi hallerde yükselmek için şehten istimdat, şehten istianedir. Onu şirk yapan şey budur. E şimdilik bu kadarla e, yetinelim. Daha sonra... Evet, bir kardeşimiz de diyor ki, bir kişinin şöyle söylediğini duyduk bütün Resuller umumiyetle çoğunlukla uluhiye tevhidi için gönderilmiştir bundan sadece İbrahim ve Musa müstesnadır onlar rububiyye tevhidi merkezli bir davet ile gönderilmişlerdir uluhiyye tevhidine de davet ederler ama davetlerinin merkezi Rububiyet tevhiddir İbrahim ve Musa'nın Diğer rasullerin de Davetlerinin merkezi uluhiyye tevhididir Bu söz Doğru mudur Bu söz sahih midir diye Kardeşimiz soruyor Bu söz batıldır Hatadır yanlıştır dalalettir Bu söz hakikatten Hiçbir şey ifade etmez Ehli sünnet vel cemaatın Görüşüne muhaliftir Kitap Sünnet ve sahabenin icması ile batıldır İbrahim, Musa ve diğer bütün Resuller o kişinin tabiriyle ifade etmek gerekirse uluhiyet merkezli bir davet ile gönderilmişlerdir Yüce Allah Subhanahu ve teala peygamberlerden hiçbirini istisna etmeksizin buyuruyor ki ve laqad fi kulli ummetin rasulan. En ibudullah ve tenibuttagut. Biz her kavma bir Rasul gönderdik. Allah'a ibadet edin, taguttan kaçının diye. Yine yüce Allah hiçbir Rasulü istisna etmeksizin buyuruyor ki: "Velakad uhiye ilellezine velakad uhiye ileyke ve ilellezine min qablik." Biz sana da ve senden önceki bütün Rasuller'e de vahy ettik. لَاِنْ اَشْرَكْتَ لَيَهْبَتَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ Eğer şirk koşarsan, şirkin ne demek olduğu zahirdir kitap ve sünnette, eğer şirk koşarsan amelin boşa gider ve hüsrana uğrayanlardan olursun. Yine bizim geçen hafta derste konuştuğumuz, okuduğumuz İbrahim aleyhissalatu vesselamın bu dersimizde miydi? İstanbul'daki dersimizdeymiş. Ee, İbrahim Aleyhissalatu Vesselam'ın sözü İbrahim Aleyhissalatu Vesselam Kitabut Tevhid'i evet Kitabut Tevhid'de okuduk. Kitabut Tevhid şerhi aslında geçti. İbrahim Aleyhissalatu Vesselam kavmine ne dedi? Ben sizin bütün ibadet ettiklerinizden uzakım. yüce Allah buyuruyor ki İbrahim kavmine ve babasına ve kavmine dedi ki, ben sizin bütün ibadet ettiklerinizden uzakım. Şimdi nasıl olur da İbrahim'in daveti, uluhiyye tevhidi merkezli bir davet olmaz? Subhanallah. Bu bir cehalettir. Bu bir dalalettir. Cevap vermeye bile değmeyecek bir sözdür. Cevap vermeye bile değmeyecek bir sözdür. İbrahim Aleyhisselam da Musa Aleyhisselam da bütün resuller, bütün nebiler uluhiye daveti için gönderilmişlerdir. Uluhiyete davetine davet etmişlerdir. Çünkü rububiyyet tevhidi fıtridir. Nefislerde yerleştirilmiştir. Rububiyyet tevhidi ancak sen İbrahim Aleyhisselam ile ilgili bazı ayetlerde Rububiye ile ilgili bazı şeylere rastlayabilirsin Musa aleyhisselatü ile ilgili bazı ayetlerde yine rububiye ile ilgili bazı şeylere rastlayabilirsin Aynı şeye sen Kur'an-ı Kerim'de de defalarca rastlayabilirsin Bu Kur'an-ı Kerim'in davetinin rububiye tevhidi olduğunu gerektirmez Kur'an-ı Kerim'de rububiyet ayetleri sayılamayacak kadar çoktur Ama Kur'an-ı Kerim'in davetinin merkezi rububiye tevhidi değildir Rububiyyet tevhidi Kur'an-ı Kerim'de istidlal makamında getirilmiştir. Biz başka derslerde gördüğümüz gibi yüce Allah Subhanahu ve Teala rububiyyet tevhidiyle üç hususa üç hususa işarette bulunmuş. Bunlardan birisi de ulûhiyet tevhidine rububiyyet tevhidiyle istidlal edilmiştir. Rububiye tevhidi ile ilgili gelen ayetler istidlal makamında gelmiştir. Şimdi bir kişi nurcular gibi Kur'an-ı Kerim'e bakıp da peygamberler rububiye tevhidini anlatmak için geldi diyebilir mi? Peygamberler Allah'ın varlığını ispat etmek için geldi diyebilir mi? İbrahim aleyhissalatü vesselam kavmine Allah'ın varlığını ispat etmek için mi geldi? Musa aleyhissalatü vesselam insanlara Allah'ın varlığını ispat etmek için mi geldi? Bu batıl bir sözdür. Cevap vermeye bile değmez. Haza Allahu alem ve sallallahu ala Nabi'na Muhammed ve alahe ve sahbihi